اللؤلؤ والمرجان ve, ve namaz kılma yerlerinden okumaya başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد şöyle anlatır. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yeryüzünde ibadet için yapılan ilk mescid hangisidir diye sordum. mescid haramdır buyurdu. Ben sonra hangisi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescid aksadır buyurdu. Ben bu iki mescidin kuruluşu arasında ne kadar zaman vardır dedim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene vardır buyurdu. Namaz sana nerede yetişirse namazı orada kıl. İşte orası bir mescittir buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 880. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu el-Ensari'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden evvel hiçbir kimseye verilmedik. Beş şey hepsi birden bana verilmiştir. Her peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirken ben kırmızı, siyah bütün insanlara gönderildim. Ganimetler bana helal edildi. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir. Yeryüzü bana temiz, temizlik sebebi ve mescit kılındı. Onun için kim olursa olsun, Namaz vakti gelip çatmış ise bulunduğu yerde namazı kılıversin. Önümdeki bir aylık yola kadar düşmanımın kalbine korku salmam için bana yardım edildi ve bana şefaat etme hakkı verildi buyurmuştur. Sahih Müslim'deki hadis numarası 810. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Diğer peygamberlere verilmeyen altı şey bana verilmek suretiyle üstün kılındım. Bana az sözle çok mana ifade etmek gücü verildi. Yani cevamiül kelim diyoruz buna. Düşmanların kalbine korku salmam hususunda bana yardım edildi. Ganimetler bana helal kılındı Yeryüzü bana bir temizlik vasıtası Ve bir mescit kılındı Tüm insanlığa peygamber gönderildim Benimle peygamberler sona erdi sahih Müslim'deki hadis numarası 812 Enes İb-i radıyallahu anh'u şöyle anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve Medine'nin yüksek tarafından Amr bin Auf oğullarının bulundukları yerde yani yurtta konakladı. Onların içinde 14 gece kaldı. Sonra dayıları olan Neccar oğullarına haber gönderdi. Onlar da kılıçları boyunlarında asılı olarak geldiler. Devesi Kusva üstünde. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile terkisinde Ebu Bekir ve çevresinde Necar oğulları cemaati ile beraber yola çıkışları hala gözümün önündedir. Nihayet Ebu Eyyub'un Halidel Ensari radıyallahu anh'unun bahçesinde devesini çökertti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede namaz vakti girerse oracıkta namazını kılıverirdi. Bazen Davar ağıllarında da namaz kıldığı olurdu. Sonra kendisi mescidin inşa edilmesini emretti. Neccar oğulları takımına adam gönderip Ey neccar oğulları arsanızın değerini bana söyleyin de karşılığını ödeyeyim buyurdu. Onlar ise vallahi olmaz biz onun bedel ve kıymetini ancak Allah'tan isteriz dediler. O çevrilmiş bahçenin içinde Söyleyeceklerim vardır. Bir kere müşriklerin kabirleri vardı. Sonra oyuk ve tümsek bırakılmamış harap yerler vardı. Oyuk ve tümsek bakılmamış harap yerler vardı. Bir de hurma ağaçları vardı. Allah'ın Resulü emretti. Müşriklerin kabirlerindeki kemikleri çıkartıp başka yere taşındı. Sonra o bakımsız harap yerler düzeltildi. Sonra hurma ağaçları diplerinden kesildi. Hurma ağaçlarını direkt olarak mescidin kıble tarafına sırayla dizdiler ve kapının yan sövelerini taştan ördüler. Asap kasideler söyleyerek taş taşımaya başladılar. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte olarak hep beraber şöyle diyorlardı. Ey Allah'ım, muhakkak ahiret hayrından başka hayır denecek bir şey yoktur. Öyle ise ensar ile muhacirlere yardım et. Sahih-i Müslüm'deki hadis numarası 816. Bera' bin Azib radıyallahu anh'u şöyle anlattı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber 16 ay Beytül Makdis'e doğru namaz kıldım. Nihayet Bakara suresindeki şu ayet nazil oldu. Yüzünü... Çok kere göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Şu anda seni arzu ettiğin kıbleye döndüreceğiz. Artık namazda yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Siz de ey müminler nerede bulunursanız namazda yüzünüzü o yandan tarafa çevirin. Şüphesiz ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bu ayet nazil olup Peygamber Aleyhissalatu vesselam namazı tamamlandıktan sonra namazı tamamladıktan sonra cemaatten biri gitti ve ensardan namaz kılmakta olan bir cemaate uğradı. Onlara kıblenin değiştirildiğini söyledi. Bunun üzerine namazlarını bozmadan oldukları gibi yüzlerini Beytullah tarafına döndürdüler. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 818. İbn-i radıyallahu anhuma şöyle anlattı. İnsanların Kuba mescidinde sabah namazını kıldıkları sırada kendilerine birisi geldi ve bu gece Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indirilmiş ve Kabe'ye yönelmesi emredilmiştir. Artık bundan sonra siz de Kabe tarafına yöneliniz dedi. Kuba halkı da Yüzleri Şam'a doğru iken Kabe tarafına yöneldiler. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 820. Ayşe anamız radıyallahu teala anha şöyle anlatır. Ümmü Habibe ile Ümmü Seleme Habeşistan'da gördükleri içinde resimler bulunan bir kiliseden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bahsettiler. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, onlar içlerinde iyi bir kimse zuhur edip vefat ettiğinde onun kabri üzerine bir mescit bina ederler ve bu resimleri yaparlar. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında yaratılmışların en şerlileridirler buyurdu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 822. Ayşe radıyallahu anh'a anamız şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir daha kalkamadığı vefat ettiği hastalığında Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanları rahmetinden uzak kılsın. Bunlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescit edindiler buyurdu. Ayşe radıyallahu anha validemiz der ki bu endişe olmasaydı Allah Resulü'nün kabri açık bulundurulurdu. Fakat onun da bir mescit edilmesinden korkulmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 823. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Yahudileri helak etsin. Amin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescit edinmişlerdi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 824. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlattı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında çektiği zahmetten dolayı yanında bulunan bir abayı ikide bir yüzüne örter dururdu. Aba kendisine sıkıntı verdikçe yine atçıp yine atıp yüzünü açardı. İşte bu haldeyken Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin. Amin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini kendilerine birer mescit edindiler buyurdu. Bu sözleriyle onların yaptıklarından ümmetini sakındırıyordu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 826. Osman bin Affan radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre kendisi Osman bin Affan radıyallahu anhu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini yeniden inşa ettiği zaman halkın dedikoduları üzerine şöyle dedi. Siz çok söylenmeye başladınız. Halbuki ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim. Her kim Allah azze ve celle için Ravilerden Bükeyr onunla Allah'ın rızasını kastederek dediğini sanıyorum dedi. Bir mescit inşa ederse Allah azze ve celle ona cennette bir ev inşa eder demiştir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 828. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anhun rivayet ettiğine göre Musab bin Sa'd şöyle demiştir. Bir defa babamın yanında namaz kıldım. Ruku esnasında diz kapaklarımın önünde iki avucumu birbirine kapattıktan sonra ellerimi ikisi arasına koydum. Babam bana ellerini diz kapaklarının üzerine koy dedi. Sonra diğer bir defa babamın yasakladığı o hareketi tekrar yaptım. Bu sefer babam ellerime vurdu ve... Biz öyle ellerimizi birleştirip dizlerimizin arasına koymaktan nehyedildik. Ve avuçları diz kapakları üzerine koymakla emredildik dedi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 832. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhüden o şöyle anlattı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken biz ona selam verir, verirdik de kendisi bizim selamımızı alırdı. Necashi'nin yanından döndüğümüz vakit kendisine yine namaz içinde selam verdik. Fakat bu sefer selamımızı almadı. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelce biz size namaz içinde bulunduğunuz sırada selam verirdik. Siz de selamımıza karşılık verirdiniz dedik. Muhakkak ki namazda bir meşguliyet vardır. Yani namaz başka işe bırakmaz buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 837. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhudan o şöyle dedi. Biz ilk zamanlarda namazda konuşurduk. Kişi namazda bulunduğu halde yanındaki arkadaşına laf atardı. Nihayet namazlara dikkat edin. Özellikle orta namaza. Ve Allah'a derin bir saygı ve korku içinde el bağlayıp divana durun ayeti nazil oldu. Bunun üzerine susmamız emredildi ve konuşmamız yasaklandı. Sahih-i hadis numarası 838. Cabir bin Abdillah radıyallahu anhu'dan şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti. Sonra... Ona yolunda yürür halde yetiştim. Ravi Kuteyb'e namaz kılarken yetiştim demiştir. Ve kendisine selam verdim. O da işaretle selamı aldı. Namaz bitirince beni çağırdı ve biraz önce sen selam verdin. Halbuki ben namaz kılıyordum buyurdu. O zaman kendisi yüzünü ve bineğini doğu tarafına yöneltmiş durumdaydı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 839. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cin taifesinden bir ifrit bir gece namazımı bozmak için bana ansızın hücum etti. Fakat Allahu Teala azze ve celle beni ona karşı istediğimi yapmaya kuvvet ve imkan verdi. De Hemen onu boğazından yakaladım. Sabah olunca hepiniz onu göresiniz diye mescidin direklerinden birinin yanı başına bağlamak istedim. Sonra kardeşim Süleyman'ın şu duasını hatırladım. Ey Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onu kovarak reddetti. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 842. Abu Katade'den radıyallahu anh'u onun naklettiğine göre Allah'ın Resulü'nün kızı sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep ile damadı Ebu'l-As bin Rabi'ye kız çocuğu Ümame'yi taşıyarak namaz kılar idi. Peygamber Efendimiz Ümame'yi taşıyarak namaz kılıyormuş. Doğrulduğu zaman onu taşır, secdeye vardığı yerde onu yere koyardı. Ravi Yahya bin Yahya dedi ki, Malik'e bu hadisi sana Amir bin Abdullah mi rivayet etti diye sordum. Malik evet dedi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 844. Sehl bin Sa'd radıyallahu gelen bir rivayette Sehl radıyallahu şöyle dedi. Minberin hangi ağaçtan yapıldığında ihtilaf eden bir takım kimseler Sehl bin gelip ona sordular. Saad: vallahi ben onun neden yapıldığını da, yapanı da bilirim. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine oturduğu ilk günde de Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem görmüşümdür. Ravi dedi ki, ben ona... Ey Ebu Abbas bize anlatsana dedim. Kendisi şöyle dedi. Allah'ın Resulü ensar kadınlarından birine Ebu Hazım dedi ki Sehel o zaman bu kadının ismini söylemiştir. Haber gönderip şöyle buyurdu. Marangoz köleni gör de benim için insanlara hitap edeceğim zaman üzerinde durabileceğim tahtadan bir yer yapsın. Bunun üzerine o zat şu üç basamağı yaptı. Sonra Allah'ın Resulü minberle ilgili emrini verdi de işte şu yere konuldu. O Gabe'nin ilgın ağacından yapılmıştı. Ben Allah'ın Resulü'nün onun üstüne çıktığını gördüm. İftitah tekbirini aldı. Arkasındaki insanlar da tekbir aldılar. Kendisi minber üzerinde bulunduğu halde sonra rükudan başını kaldırdı ve gerisin geriye inerek giderek indi. Nihayet Minberin dibinde secde etti. Sonra minber üzerine döndü. Namazının sonunu getirinceye kadar böyle yaptı. Sonra insanlara dönüp şöyle hitap etti. Ey insanlar! Benim böyle yapışım bana uyasınız ve namazımın nasıl olduğunu öğrenip anlayasınız diyedir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 847 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam insanı ellerini kalçasının üzerine nam koyarak namaz kılmaktan nehyetmiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 848. Muaykıp radıyallahu anh'ı dedi ki, <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam mescidde secde yerlerindeki ufacık çakıl taşlarını elle düzeltmekten bahsetti ve eğer bunu muhakkak yapacaksan bari bir defa yap buyurdu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 849. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıble duvarında bir tükürük gördü ve onu kazıdı. onlara. Sonra insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Herhangi biriniz namaz kılarken sakın önüne doğru tükürmesin. Çünkü namaz kıldığı zaman Allah Celle Şanuhu yüzünün geldiği taraftadır. Sahih-i kadis hadis numarası 852. Ebu Sa'id-i Kudri'nin radıyallahu anh anlattığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam mescidin kıblesinde bir tükürük gördü ve onu bir taş parçasıyla kazıdı. Sonra kişiyi sağına yahut önüne tükürmekten nehyetti. Şayet zaruret varsa... ...soluna yahut sol ayağının altına tükürsün buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 853. Ummul müminin Aişe anamız radıyallahu anha validemiz şöyle anlatır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam kıble duvarında bir tükürük... ...yahut da bir sümük veyahut da bir balgam gördü ve onu kazıdı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 854. Enes bin Malik radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu: "Her biriniz namazda olduğu zaman şüphesiz Rabbi ile konuşur. O halde hiçbiriniz ne önüne ne de sağına tükürmesin. Mecbur kalırsa sol tarafına, ayağının altına tükürsün." buyurmuştur. Sahih-i Müslim'de hadis numarası 856. Enes ibn Malik radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescitte tükürmek bir günahtır. Kefareti ise o tükürüyü toprağa gömmektir. Sahih-i Müslüm'de kadis numarası 857. Enes ibn Malik radıyallahu anh'u rivayet ettiğine göre Sa'id bin Yazid şöyle anlattı. Enes ibn Malik'e, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabıları ayağında iken namaz kılar mıydı diye sordum. O, evet cevabını verdi. Sahih Müslim'deki hadis numarası 862. Mescitler ve namaz kılma yerleri babı. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Bir defa Peygamber aleyhissalatü vesselam üstünde damgalar bulunan bir aba içine namaz kıldı. Ve arkasından şunun damgaları yani resimleri ve şekilleri beni meşgul etti. Binaen aleyh bunu Ebu Cehme götürün de bana onun enbicanisini yani süssüz ve desensiz olan elbisesini getirin buyurdu. Sahih-i hadis numarası 800. 63. Enes bin Malik radıyallahu anhunun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akşam yemeği hazırlanmışken namaz içinde kâmet edildiğinde evvela yemeye başlayınız. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 866. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi birinizin yemeği konulup namaz içinde kâmet edildiğinde yemeye başlayınız. Sakın yemeği bitirinceye kadar da acele etmeyiniz. Sahih-i Müslümdeki Hadis numarası 868. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesinde şu yeşillikten yani Sarımsaktan her kim yediyse mescitlere gelmesin buyurdu. Sahih-i Müslüm'deki hadis numarası 870. Enes radıyallahu anh şöyle anlattı. Enes e radıyallahu Anhu sarımsaktan soruldu da o şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim ki şu yeşillikten yediyse yani sarımsaktan yediyse bize yaklaşmasın ve bizimle beraber namaz kılmasın buyurdu. Sahih-i Müslüm'deki hadis numarası 872 Cabir radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soğan ve pırasa yemeği yasaklamıştı. Bir yerde mecbur kaldık ve biz de bunlardan yedik. Bunun üzerine Allah'ın Resulü aleyhissalatü selam her kim şu koku yayan yeşillikten yediyse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü melekler de insanların eziyet çektikleri şeylerden eziyet çekerler buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 874. Soğan, sarımsak, pırasa ve turp yemek haram değildir. Yalnız camilere gidip de bunun pis kokusundan insanları rahatsız etmek lazım. Peygamber Efendimiz bunu bildirmek istemiş bize. Ömer ibn Khattab radıyallahu anhu dedi ki ben Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem kelale hususundaki müracaatım kadar hiçbir şeyde müracaat etmiş değilim. Hiçbir şey hususunda bana kelalede olduğu kadar haşin davranmadı. Nihayet parmağıyla göğsüm, göğsüme dürttü ve ey Ömer Nisa suresinin sonundaki ayet-ü sayf yazın nazil olan ayet sana kafi gelmiyor mu buyurdu. Ve eğer ben yaşarsam kelale hususunda Kur'an'ı okuyanların ve okumayanların hükmedeceği bir hükümle hükmedeceğim. Ömer bundan sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım, yeryüzünün, mıntıkalarının emirleri üzerine seni şahit yapıyorum. Ben o emirleri, o memleketler halkı üzerine ancak onlara adalet etsinler, halka dinlerini ve peygamberlerinin, peygamberinin sünnetini öğretsinler, ganimetlerini aralarına taksim etsinler ve onların işlerinde, işlerinden kendilerine problemli gelen şeyleri bana arz etsinler diye göndermişimdir. Sonra siz ey insanlar iki habisten başka bir şey görmediğim şu bitkiyi, şu soğan ve sarımsağı yiyorsunuz. Yemin olsun ki ben Allah'ın Resulünü gördüm ki mescid dahilinde bir kimseden onların kokusunu duyduğu zaman onun çıkarılmasını emrederdi de o şahıs derhal bakır tarafına çıkarılırdı. Bina binaenaleyh soğan ile sarımsağı her kim yiyecekse onların kokularının kuvvetini pişirmek suretiyle kırsın. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 879. Abdullah bin Buhayne radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazların birinde bize İki rekatını kıldırdı. Sonra birinci teşehüd için oturmadan kalktı. Cemaat de ona uyarak kendisiyle beraber ayağa kalktı. Namazını tamamladığı zaman bize selam vermesini beklerken selam vermeden tekbir aldı ve oturduğu halde yanılmaktan dolayı iki secde yaptı. Sonra selam verdi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 885. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı. İbn Mesud'dan rivayet eden Alkamen'in ravisi İbrahim namazı ya arttırdı ya da eksiltti dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verince ona ey Allah'ın Resulü namaz hakkında yeniden bir şey mi vahiy geldi denildi. Neden sordun buyurdu. Şöyle. Şöyle kıldınız da ondan dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen teşehid vaziyetini almak üzere iki bacağını kıvırdı ve kıbleye karşı yönelip iki secde etti. Sonra selam verdi, sonra yüzünü bize döndürdü ve şöyle buyurdu. Namaz hakkında yeniden bir şey, bir vahiy gelmiş olsaydı muhakkak bunu size önceden haber verirdim. Fakat ben de sizin gibi bir insanım. Siz unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. İçinizden biri namazından şüphe edecek olursa doğru olmaya daha yakın olan ihtimali seçsin. Doğrudur diye verdiği karara yönelsin de namazını onun üzerine tamamlasın. Sonra da iki kere secde yapsın. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 889. Ebu Hureyre radıyallahu Anhu, bir defasında bize öğleden sonraki namazlardan birini ya öğleyi yahut da ikindiyi kıldırırken iki rekatta selam verdi. Sonra mescidin kıble tarafında bulunan bir hurma gövdesine geldi ve ona öfkeli olarak dayandı. Cemaatin içinde Ebubekir Bekir ve Ömer de bulunmaktaydı. Bunlar çekinerek bir şey söylemediler. İnsanların acele çıkmak isteyenleri dışarı çıkıp kendi kendilerine namaz kısaldı dediler. Zülyedeyn ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü namaz kısaldı mı yoksa sen mi unuttun dedi. Peygamber sağa sola bakınıp Zülyedeyn ne söylüyor buyurdu. Doğru söyledi İki rekattan başka kılmadınız dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki rekat daha kıldırdı ve selam verdi. Sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı. Sonra tekbir alıp yine secdeye vardı. Sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 896. i̇bn Umar radıyallahu anhuma şöyle anlattı. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okurdu. Bazen içinde secde ayeti bulunan bir sureyi okurdu da hemen secde ederdi. Biz de ona uyarak secde ederdik. O kadar kalabalık ve sıkışık bir halde secde ederdik ki bazılarımız alnını koymak için yer bulamazdı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 900. Abdullah bin Mesud Allahu anhu şöyle anlatır. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Mekke'deyken Necm Suresi'ni okudu ve bu surede secde etti. Onunla beraber olanlar da secde ettiler. Yalnız bir ıktiyar kişi bir avuç çakıl veya toprak alıp onu alnına götürdü ve bu bana yeter dedi. Sahih Müslim Hadis numarası 902. Zeyd bin Sabit radıyallahu anhüden onun rivayetinden anlatıldığına göre Ata bin Yasar Zeyd bin Sabit radıyallahu anhum, imamla beraber namaz için kıraatın hükmünü sordu. Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu imamla beraber kılınan hiçbir namazda kıraat yoktur dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ve necm-i Hava suresini okuduğunu ve secde etmediğini de söyledi. Sahih-i hadis numarası 903 Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu Ebu Seleme bin Abdurrahman'ın rivayet ettiğine göre Ebu Hureyre onlara İza Sema Un Şakkat suresini okudu ve onda secdeye vardı. Secdeyi yaptıktan sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu surede secde ettiğini onlara haber verdi. Sahih Müslim'deki hadis numarası 904. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle dedi: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in namazının, Resulünün namazının bittiğini sonradan getirilen tekbirlerden anlardık. sahih Müslim'deki hadis numarası 917 yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip üç defa tekbir getirirdi sahabeler. Namazın bittiğini buradan anlardık. Diyor sahabe-i kiram. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dedi. Medine'deki Yahudilerin yaşlı kadınlarından ikisi bana geldiler konuşurken kabirlerde olanlar kabirlerinde azap görürler dediler. Ben onların bu sözlerini yalanladım. Onları tasdik etmek için evet demeye gönlüm razı olmadı. Ardından çıkıp gittiler. Derken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Ben de ona ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine Yahudilerinin yaşlı kadınlarından ikisi benim yanıma geldiler ve kabir ahalisine kabirlerinde muhakkak azap edilir dediler dedim. Bunun üzerine Allah'ın Resulü o kadınlar doğru söylemişler. Onlar kabirlerinde öyle bir azap görürler ki o azabı konuşamayan hayvanlar bile işitir buyurdu. Ayşe artık bundan sonra Allah Resulü'nü her namazda kabir azabından Allah'a sığınırken görmüşümdür dedi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 922. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu anha validemiz şöyle dedi. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namazı içindeyken deccal fitnesinden Allah'a sığındığını işittim. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 923. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden herhangi biriniz teşehit yaptığı zaman şu dört şeyden Allah'a sığınsın ve şöyle desin. Ey Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve mesih Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınıyorum. Ancak sana sığınıyorum. Sahih Müslümdeki Hadis numarası 924. Peygamber aleyhissalatü eşi Ayşe radıyallahu anha anamız şöyle haber verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazın sonunda ey Allah'ım ben kabir azabından sana sığınırım. Mesih-ü Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnelerinden de sana sığınırım. Ey Allah'ım celle şanuhu. Ben günahtan ve borçlanmaktan sana sığınırım diye dua ederdi. Biri kendisine ey Allah'ın Resulü borçtan ne de çok sığınıyorsun dedi. Bunun üzerine insan borçlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur. Söz verir de sözünde durmaz buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 925. Muhira bin Şobe radıyallahu anhunun mevlası verratten rivayetle şöyle anlatır Muğire bin Şube radıyallahu Anhu Muaviye ya radıyallahu anhu Allah'ın Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin namazı bitirip selam verdiği zaman şunu söylediğini yazdı yegane olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur onun hiçbir benzeri yoktur mülk onundur hamd ona aittir her şeye kudreti yeten odur. Allah'ım senin verdiğine mani olabilecek hiç kimse yoktur. Vermediğini verebilecek de hiç kimse yok. Baht ve servet sahibinin baht ve serveti senin lütuf ve ihsanın yerine geçip de kendisine fayda veremez. Baht ve serbest servet sahibinin baht ve serveti senin lütuf ve ihsanının yerine geçip de kendisine fayda veremez demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 933. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Muhacirlerin fakirleri Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ufak çok mal sahipleri, yüksek dereceleri ve devamlı nimetleri alıp gittiler dediler. Allah'ın Res Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu nasıl olur buyurdu cevaben. Bizim namazımız gibi namaz kılarlar, bizim orucumuz gibi oruç tutarlar. Halbuki onlar sadaka da verirler, oysa biz veremiyoruz. Köle de azat ederler, oysa biz edemiyoruz dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam size bir şey öğreteyim mi ki onu yapmakla sizi geçip geride bırakmış olanlara yetişirsiniz. Sizden sonraya kalanları da geçersiniz. Sizin gibi yapanlar müstesna hiçbir kimse de sizden daha üstün olamaz buyurdu. Evet öğretiniz ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Her namazdan sonra 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah ve 33 kere de Allahu Ekber deyiniz buyurdu. Sahih-i de kendisi numarası 936. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz başlangıcında iftihah tekbiri aldığı zaman okumaya başlamadan evvel biraz susardı. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam anam babam sana feda olsun tekbir ile kıraat arasındaki şu sükutunu orada ne dediğini bana haber verir misin? O şöyle derim buyurdu Allah'ım beni günahlarımdan doğu ile batı arasını açtığın kadar uzak tut Allah'ım Celle Şanuhu beyaz kumaş, kumaş kirden pastan nasıl temizlenirse beni günahlarımdan öyle temizle. Allah'ım Celle Şanuhu, geçmiş günahlarımdan da beni kar ile su ile ve dolu ile temizle, tertemiz yıka demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 940. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz için kâhmet getirildiği zaman namaza koşa koşa gelmeyip sakin bir şekilde yürüye yürüye geliniz. Namazın yetiştiğiniz kadarını imamla beraber kılınız. Kaçırdığınız kısmını da kendiniz tamamlayınız. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 944. Abu Qatâ'da Radiyallahu anhu şöyle dedi. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namazda iken o konuşma ve haykırışma seslerini duydu. Namazı kıldıktan sonra "Ne oluyorsunuz?" diye sordu. Namaza yetişmek için acele ettik dediler. Bunun buyurdu ki Hayır öyle yapmayınız. Namaza geldiğinizde sekinetten ayrılmayınız. Ağır ağır hareket edip geliniz. Namaza yetiştiğiniz kadarını imamla beraber kılınız. Kaçırdığınız kısmını da siz tamamlayınız. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 948. Abu Katade'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz için kâmet getirildiğinde beni görmedikçe ayağa kalkmayınız. Sahih Müslim'deki hadis numarası 949. Ebu Hureyre şöyle dedi radıyallahu anh'u. Bir defasında namaz için kâmet getirildi. Biz de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza çıkmadan önce kalktık ve safları düzelttik. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Nihayet namaz kılacağı yerde durunca tekbir almadan evvel yıkanması lazım geldiğini hatırladı. Hemen yerinden ayrıldı ve bize yerinizde durun dedi. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkanmış ve başından su damlar olduğu halde tekrar bize gelinceye kadar kendisini ayakta bekledik. Sonra tekbir aldı. Ve bize namaz kıldırdı. Sahih-i Müslümdeki Hadis numarası 950. Cabir bin Femura radıyallahu anhu şöyle anlatır. Bilal vakti girince ezan okur. Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkıncaya kadar da kamet getirmezdi. Onun çıktığını görünce kamet getirirdi. Sahih-i Müslümdeki Hadis numarası 953. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine, naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim namazın bir rekatına yetişirse o namaza yetişmiş olur. Sahih-i Müslümdek numarası 954. Ebu Mesud'un radıyallahu anhu duyduğuna göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cibril indi ve bana imam oldu. Ben de onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Bunu söylerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazı parmaklarıyla sayıyordu. Sahih-i kendisi numarası 959. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselam güneş ışığı hücremde tırmanırken ve henüz gölge hücremin doğu duvarına dönmeden ikindiyi kılar idi. Sahih Müslümek Hadis numarası 961. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıcak şiddetlendiği vakitte namazı serinliğe bırakınız. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 972. Evet kardeşlerim. Bugün de burada iktifa edelim. Ondan sonra daha sonraki zamanlarda ne yaparız devam ederiz. Allahu salli ala Muhammed ala ali Muhammed. Kama ala Ibrahim e ve ala İbrahim fil alamin inneke hamidul mecid. rabbil alemin.